Genç kardeşlerim benim, Allah'ı ve ahireti uman kardeşlerim, dünyanın fani olduğuna, bir gün geçeceğine inanan kardeşlerim, fani dünyanın eti çürür mahlukları olduğumuza inanan kardeşlerim, evliliği göklere taşımalıdırlar. Bunu taşırken de üçüncü hedefleri ben kıyamet günü dirilirken, Salih bir çocuğun babası olarak dirileceğim. Saliha bir kızın annesi olarak dirileceğim. Ama salih kim? Bu kainatın var ediliş projesine uygun çocuk. Bunun bir örneği olarak bir kere daha zikretmemizde fayda var. Hafızlığın önemini anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesini hepimiz biliyoruzdur. Ee, şimdi Fahri hocamın dört çocuğunun üçü hafız. Dördüncüsü de inşallah bana söz verdi. O da hafızlığa geçecek Allah'ın izniyle. Okudum, baktım, dinledim. Şeyi güzel, talim güzel. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, buyuruyor ki, işte grup grup cennete doğru akın ediyor e, insanlar diyelim. Birini görecek melekler, başlarında bir taç güneş gibi duruyor. Bir kadın, bir erkek geliyorlar. Allah Allah peygamberler geçmişti bu niye geç kaldı diye peygamber zannedecek onu melekler. İşte kafile geliyor. Bu hangi peygamber diye sorulacak. E, denecek ki peygamber filan değil. Oğlu veya kızı hafız bir mümin bu denecek. Allah'a bak var. Oğlu veya kızı hafız bir mümin. Yani hafızdan konuşmuyoruz ama hala. Evet. Kimi konuşuyor? Hafız'ın annesini babasını. Hafız'ın annesini babasını. Konuşuyor. Melekler onu ne zannedecek? Peygamberlerden biri zannede. Yani peygamberin bir değişik kulağı olduğundan değil. Ya nereden? Karşılanıştaki görkemden bakacaklar. Bu müminin hedefi olmayacak da ne hedefimiz ne olacak? olacak ya? Tabii ki ama burada az önce temas ettik. Şimdi böyle bir hedefi Allah önümüze koydu. Ve bunu mümin ayatihi mucizelerimden biridir bu. Buyurdu değil mi? Rum suresinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüze kotardı, kotardı bunu kaç kere. Böyle bir iş için evlenin, evlenin buyurdu. Şeytan da Allah Allah, Müslümanlar çok ciddi eğitim gördüler. Ben bu işle ilgili başka yerden ekmek kazanayım mı diyecek Faruk Hocam? Demir hocam. Daha Hı? çok buraya zaman harcayacak. Yatırımını nereye harcayacak? Getirilenin fazla olduğu yere. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüm'den hadisi okumuştuk hatırlıyor musun? Ne diyor? Şeytan görevlileri her akşam çağırıyor, elemanlarını, abone dağıtım merkezinde çalışıyorlar ya. Ne yaptın sen diyor, işte filancayı sonuna kadar alkolü alıştırana kadar bekledim mi, git işine sen diyor. Sen ne yaptın filancayı hırsızlığa alıştırdın, sen defol git diyor. Hiçbirini beğenmiyor. Sonunda biri geliyor diyor ki, ben diyor bir karı ile kocayı sonunda ayıracak hale getirdim diyor. Ha, sen gönlümü yaptın diyor ona. Sen gönlümü yaptın. Salih insan hedefi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethinden daha büyük bir hedefi miydi değil miydi? Daha büyük hedefiydi. Çünkü İstanbul'un ikinci defa fethedilmesinden söz ederken efendimiz kılıç kullanmadan Allahu ekber diyerek tekbirin oluşturduğu heyecanla İstanbul bir daha fethedilecek diyor Müslim'de hadis Yani kılıçtan keskin tekbir heyecanı olan Müminler gelecek demek Efendimizin asıl gayesi o zaman fetih de değil, o tekbiri o coşkuyu dolduracak mümin arıyor sallarlar sen. Salih mümin, salihan mümin arıyor. Şeytan ne arıyor o zaman? Evet meyhaneler dolsun istiyor ama onu ilave bir iş olarak görüyor. Asıl işi şeytanın bu insanlar evlilikteki gayeye ulaşmasınlar. O da nedir? Çocuklarıyla araları açılması belki ikinci belki üçüncü hedefi şeytanın bunun için bunun için anne ve babalara diyoruz ki hele hele genç annelere babalara bakın kardeşim senin yetişmen için Adem aleyhisselam'daken hatta Adem aleyhisselam buhlar alemindeyken Allah'ın bir planı var mıydı yok muydu? Herhangi birimizin şu numaralı diyelim bizim ruhumuzun barkot numarası var diyelim. Biz yaratılmadan bir milyon sene önce bu var mıydı yok muydu? Vardı. Bizden Allah'ın muradı bu kul şöyle olsun yazılı mıydı ya, değil miydi? Yazılıydı. Melekler benimle ilgili bir melek yaratılmadı mı? Sağımda solumda o melekler benim yaratılmam için kaç senedir bekliyor o zaman? Bir milyon senedir belki bekliyorlar. Anlaşıldı Tabii, mı bu? Anlaşıldı. Yani hocam. uçuk bir şey anlatmıyorum değil mi? Yok hocam. Güzel. Bir plan dahilinde işliyor işler. Ben böyle geldim anne baba oldum sonunda. Benim melekler benim için yaratılmış sağımda ve solumda iki melek yok mu? Evet. Hatta yetmiş melek yaratılıyor her insan için. Bu melekler beni asgari Adem aleyhisselamdan beri yirmi bin senedir mesela beklemiyorlar mı? Bekliyorlar. Bir anne baba on dört yaşına geldi çocuk namaz kılmıyor diye kat'i karar verip çocuğu evlatlıktan çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Melekler onu kaç bin senedir bekliyor? On beş sene bekleyebilir mi? Senin kızın, senin oğlun 25 yaşında hala namazı tam kılmıyor diye bitti hanıma diyorsun ki bu çocuğun adam olacağı yok. tövbe olsun ya. Doğru mu bu sözün?" diyorlar. O zaman salih baba olmak, salih çocukların, saliha çocukların annesi olmak neye bağlı? Salih bir sabra bağlı. Salih ne demiştik? Uygun demiştik, değil mi? O uygunluğun baba da annedeki standartı sabırdır. Peki bu sabır asgari kaç sene olmalı? 950 sene diyorsunuz hocam. Evet, 950 sene. Çünkü allah Teala kamsine 50 kamsine kamsine kamsine yani bin senedesiyle Allah umulur ki ne diyecektik? Mecaz bu. Yani çok yıllar kaldı demek diyecektik değil mi? Şimdi 50 hariç bin sene deyince bir mecaz ihtimali var mı? Yok. Tam adı kondu hocam. Ölçü, ifa, 950 sene hem de peygamberliği 950 sene sadece. Yani 950 sene yaşamadı. Büyük ihtimalle de 40 yaşında peygamber oldu. 1000 seneye yakın yaşadı. Nask çünkü 40 yaşından önce bir peygamber var. Gerisi hep 40 yaşından sonra peygamber oldular. Nübüvvet yaşı deniyor onun için. Belki de ikidir belki de üçtür. Bildiğimiz yani o kadar. Ee, burada Kur'an bunu hikaye mi anlatıyor bize? Ne anlatıyor? Ey mümin enerjini şeytana karşı bin yıllık kortlamaya al. Eğer bin yıldan az alırsan mesela evlenene kadar bu çocuğa sabredeyim dersen seni ikinci senede delirtir şeytan. Delirtir. Peki evlendirdik. Hanımı var. Daire aldık. Hala yaramazlık yapıyor. Yapsın. Öldü mü? Sen öldün mü? Yok görev bitmedi. Böylece salih çocukların babası olmak diye bir hedefi biz. Ay iyi çocuklarınız olsun çok güzel olur diyen bir hacı teyze e, mantığıyla söylemiyoruz. Gökler ve yerin yaratılışındaki maksim neyse Allah niye kainatı var etti? Şeytanı niye yarattı? Cehennemi niye yarattı? Dereleri, vadileri, melekleri, cinleri... Ovaları, iyiliği, kötülüğü niye yarattı Allah? Büyük bir proje bu canım ne bileyim. Doğru ne bileceksin sen? Ne bileceksin gökyüzündeki galaksileri niye yarattı Allah? Kendi çocuğunla ilgili kararları niye veriyorsun beyefendi? Evet. Niye kendi çocuğunla ilgili kararları veriyorsun? Sana ne? Allah'ın işine karışmak değil mi bu? Ufuk daralınca hocam Rabbimizden değil de biz bu sefer özel okullardan, dershanelerden Medet umar hale geldik. Ben niyetimden umarım. Yani e, asıl Yaradan'dan e, bunu istememiz gerekirken e, sebepleri amaç yapıp e, karıştırdık biraz. Trafiği karıştırdık hocam. Dolayısıyla e, beklentiler de dünyalık tarafa doğru akıp gitti. Rabbim sonumuzu hayretsin. etsin. Amin. E, ama hadi yaşlılar sözümüzü dinlemedi diyelim ya öyle değil hoca dediğin gibi değil bu coruları şimdi dinliyorum ben biliyor musun öyle dediğin gibi değil öyle kolay mı hatta bir gün Türkiye'de vilayet ismi zikretmeyelim ula ki incinir kardeşimiz bir hanımefendi geldi böyle çok da uygun kıyafetlerle gelmedi ben sizin derslerinizi dinledim dedim izin verirseniz evinize gideceğim dedi niye dedim Bakacağım konuştuğunuz gibi bir insan mısınız? Dedi. Aksilik o günde hanımım evde değildi. Kızım evdeydi. Dedim maalesef kızım varsa o daha iyi dedi. <gülüyor> Gönderdim gittim. Oturmuş. Kızıma ilk şunu sormuş. Önce evi teftiş etmiş. Hoca gerçekten bu evde mi oturuyor demiş. Beğenmedin mi evimizi demiş kızım. Yok gerçekten bu evde oturuyor o adam demiş. Bu kadar meşhur adam bu evde mi oturuyor? Yani evimi bir baraka gibi görmüş. Mobilya yok elhamdülillah. Ama seadet var evimde huzur var. hamdolsun. olsun. Kızım demiş, çocuktan bahsederken babanın niye gözleri yaşarır demiş. Niye soruyorsun abla demiş. Çok mu üzüyorsunuz babanızı merak ediyorum demiş. Da kızım da ona demiş ki, biz üzmüyoruz ama babamın milyonlarca çocuğu var onun için üzülüyor demiş. Yani e, dinliyorum ben şimdi bazı Müslümanlar uçuk şey anlattığımı söylüyorlar. Ben onlara diyorum ki doktorlar aman sağlıklı ol, pehlivan gibi ol derken hadi la, uçuk anlatıyorsun diyor musun? Herkes pehlivan gibi olmak için uğraşıyor. Sağlığım tam olsun diye uğraşıyorsun. Dine ve hayallerime gelince niye kırık hayalim olsun benim ya? Niye halit bin Velid gibi o kafalı bir çocuk yetiştirilmek hayalim olmasın? Hep ben diğerim ağrınca çocuklarım beni üzünce mi ağlayacağım? Niye mutluluktan ağlamayayım? Evet. Niye Allah'tan bir teheccüd namazında salih çocuğun babası olmamı, anne, annesi olmamı isterken sanki verdiğini hissettiğim gibi oh be ne güzeldi dualarım deyip halbuki fol yok olsun. İstemek bile Allah'tan niye zevk vermesin bana? Kesinlikle bu ümmet Allah ile bağlantısı yüksek bir ümmettir. İsrailoğulları gibi Allah'a küsüp peygamberinden intikam alacak bir ümmet değiliz biz. Elhamdülillah. Rabbim söz verdi. İsteyin diyor. İsterim ben. Ne buyuruyor? Bir karış gelirsen bir adım gelirim sana buyuruyor. Celle Celaluhu. Kutsi hadisiyelik değil mi bu? Kulum sen bir adım gel, koşarak geleyim sana diyor. E dolayısıyla bu sadece günahlarımı affetmekle ilgili bir hayal değil ki. Çocuk da bir arzu. Üstelik Kur'an-ı Kerim çocuk isteme, çocuk yetiştirme konusunu bir, beş, on ayette zikrediyor. Onun için ey mümin gencim, sen bu ümmetin, en büyük mücadele olacak çocuğun annesi. Olursun. Kaç milyonda bir? Sana ne ve bana ne? Niyetlerimiz yüzde yüz yerini bulur. Müminin niyet ettiği şey amelinden hayırlıdır. Çünkü ameli eksik lüksük yaparsın. Niyeti tam yaparsın. Ve bu niyeti koruma altına al. Tamam sulandırma. Komşularla konuşma. Evliliğin hayırlı olsuna geliyorlar. Hayırlı olsun de gönder. Kaç çocuğunuz olacak? Ne olacak? Ne yapacak? Hangi okula göndereceksin? Bunları konuşmayalım. Eşimizin vermiyor bunları konuşmamadı. O da desin bana da eşimizin vermiyor. Çünkü sulandıracaklar seni. Sulandıracaklar. Filan çocuk rehberi kitabını okuyorsun. Besmele ile mi başlıyor o kitap? Yok. Okuma o kitabı. Niye? Hep maddeci mantıkla sana yorum yapacak çünkü o kitap. Önce Gazali oku. Ondan sonra filanca kitabı oku diyeceğiz. Yani umutsuz olmaya gerek yok. Şu var mı Fahri Hocam ben 80 yaşındayım oğlum 36 yaşında. 38 yaşında şarapçı bir çocuk. Maazallah. Neuzi billahi teala. O çocuğun yarın tövbe edip Allah'ın en iyi kullarından biri olma ihtimali sıfır mı? Yok hocam. %100 yüz yani o. O, o ihtimal, ihtimal duruyor. O ihtimal duruyor elbette. Son nefese kadar Allah bekliyor mu? Bekliyor. Melekleri bekliyor mu? Evet. Ne haklı anne baba geri çekiliyor son nefes olmadı halde? Onun için çocuğunun yaramazlığı, kötülüğüne karşı umudu kırılıp öf, yapan anne baba da o çocuğun suçluları arasında dirilecek kıyamet günü. Çünkü anne baba umudunu kırdı mı bir daha canım benim şekerim o çocuklarla oturup kalkma diyemiyorsun. <Gülüyor> Hani siz demiştiniz hocam bir hadis şerifi anlatırken bu kardeşiniz bir kuyu düştü ne yapardınız ve ya yarısı. O zaman kurtarın. Kurtarın. E, yani şimdi. O e, sahabenin sözü hadis değil. E, sahabenin sözü olarak söylemiştiniz. E, şimdi bir derste de bir çocuk yani 20, 20 defa ameliyat olunca bunu biz anne babası hastaneden bırakıyor yoksa üzerine biraz daha mı? Daha e, iyi bir doktor mu arıyorsunuz? Daha iyi bir doktor mu arıyor, biraz daha mı titriyor? Yani problem arttıkça bizim özverimiz de artması lazım ki o bataklıktan çıkarmak için bizim Aynen de öyle. bir şeyimiz olsun, gayretimiz olsun. Ya Rabbi bizi iyi analar, salih analar, salih babalar olarak yaşat. Çocuklarımızdaki hayallerimizi bize lütfeyle, sen lütfedersen olur. Ve bize engin bir sabır ver Ya Rabbi. Bitmez Amin. tükenmez bir sabır ver.